Buna mukabil Allah'a ve peygamberine inananlar ve peygamberden hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince Allah onların mükafatlarını verecektir ve Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberine, Peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapmayız diye iman ettiler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz ancak sanadır dediler. Bakara suresi 285 Ehli kitap senden, kendilerine gökten biri kitap indirilmesini istiyor. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemiş, bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Derken, zulümleri yüzünden onları yıldırım çarpmıştı. Sonra kendilerine apaçık deliller geldiği halde buzağıya ilah edinmişlerdi. Buna rağmen onları yine affettik ve Musa'ya peygamberliğini gösteren apaçık bir mucize verdik. Hani bir de ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmeden sana inanacak değiliz demiştiniz de göz göre göre sizi yıldırım çarpmıştı. Çarpı vermişti. Bakara 255 Araplar da peygamberimizden birçok şey istemişti ve kafirler şöyle dediler. Bize yerden bir pınar çıkarmadıkça sana asla inanmayız veya aralarından gürül gürül ırmaklar aktığın hurma bahçelerin ve üzüm bağların olmalı. Ya ileri sürdüğün gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Ya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Oradan bize okuyacağımız bir kitap getirmedikçe senin göğe çıktığına da inanmayız. Sen de onlara şöyle de. Aman ya Rabbi bu ne biçim söz. Ben sadece peygamber olarak gönderilen bir insanım. İsra 90-93 Ant ki biz Musa'ya apaçık dokuz mucize vermiştik. İsra 101 Onlardan söz almak için Tur Dağı'nı üzerine kaldırdık ve onlara Beyt-i Maktis'in kapısından eğilerek ve Allah'a şükrederek girin dedik. Ayrıca Cumartesi günü yasağını hiçe sayarak haddi aşmayın diye onlardan sağlam bir söz aldık. Hatırlayın bir zamanlar Tur Dağı'nı üzerinize kaldırarak Tevrat'a göre yaşayacağınıza dair sizden söz almış ve şöyle demiştik. Size verdiğimiz kitaba bütün gücünüzle sarılın. İçinde olanları hatırla hatır atranızı tutun. Ancak bu sayede azabından korunur, rızamı kazanabilirsiniz. Bakara 63. Onlara deniz kıyısındaki şehrin halkına ne olduğunu sor. Onlar cumartesi günü balık avlama yasağını çiğnemişlerdi. Balıklar onlara cumartesi günü süreler Halinde su yüzünde görülerek gelirdi. Cumartesi dışında ise gelmezdi. Onlar yoldan çıktıkları için biz de kendilerini işte böyle imtihan ediyorduk. Araf 163 Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz örtülüdür demeleri yüzünden biz onları cezalandırdık. Aslında Allah onların kalplerini inkarları yüzünden mühürlemiştir. Pek azı dışında onlar iman etmezler. Onlar peygambere bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Aslında hakkı inkar ettikleri için Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden pek azı iman eder. Bakara 88 Sen Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların, Arasına görünmeyen bir perde çekeriz. Biz kalplerinin üzerine Kur'an'ı anlamalarını engelleyecek örtüler kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Bu yüzden sen Kur'an'da Rabbinden tek ilah diye söz ettiğinde onlar nefretle sırtını dönüp giderler. İsra 45-46 Kendilerine Rabbinin ayetleri hatırlatılarak öğüt verilen ve bu öğütten yüz çeviren, Üstelik yapmış olduğu günah ve isyanları unut unutandan daha zalim kim olabilir? Biz onların kalplerine bu yoruları anlamalarını önleyen kalın perdeler koyduk. Kulaklarını da ağırlaştırdık. Sen onları doğru yola çağırsan da artık onlar kesinlikle doğruyu bulamayacaklar. Kev 57 Dediler ki bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtülü, kulaklarımız da ağırlık Kulaklarımızda ağırlık, seninle bizim aramızda da perde var. Artık ne yapacaksan yap, biz de yapacağız. Fussulet 5 Verdikleri sözden döndükleri için onları lanetledik, kalplerini de katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden oynatıp değiştirirler. Kendilerine verilen öğütten ders almayı unutmuşlardır. İçlerinden pek azı dışında, Onlardan hep hainlik görürsün. Yine de sen onları bağışla ve kendilerine aldırış etme. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Maide 13 Bu sebeple Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Bakara 7 Fakat Allah inkarları yüzünden onlara lanet edip rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onların pek azı iman eder. Nisa 46 Bu ceza onların inkarları ve Meryem'e çirkin iftira atmaları yüzünden. Bir de biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzündendir. Oysa onlar İsa Mesih'i ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Fakat öldürdükleri kişi onlara İsa Mesih'miş gibi göründü. Şüphesiz İsa hakkında farklı fikirlere sahip olanlar onun öldürülmesi hususunda da şüphe içerisindedirler. Bu konuda zan ve hayallerinin peşinde gitmekten başka hiçbir bilgileri yoktur. O, öldürdükleri şahsın İsa olduğunu kesin bir şekilde bilemediler. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltmiştir. Allah karşı konulmaz kudret sahibi ve her şeyi yerli yerinde yapandır. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki, Ölmeden önce İsa'ya inanmış olmasın. Kıyamet gününde İsa onlar hakkında şahitlik edecektir. Bu ayette Bilhi Kable Mevtihi terkiplerinde iki zamir geçmekte. Bu zamirlerin ait olduğu şahıslar farklı olduğundan ayetin yorumu da farklılık arz etmektedir. Ayetteki bu zamirlerden birincisi Hz. İsa'ya İkincisi ehli kitap olan kimseye gidiyor. İse ayetin anlamı şöyle olur. Ehli kitap olan hiç kimse yoktur ki ölmeden önce İsa'ya inanmış olmasın. Her iki zamir İsa aleyhisselama raci olabilir. O takdirde anlam şöyledir. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki İsa aleyhisselam ölmeden ona inanmış olmasın. Bunlar Hazreti İsa'nın nuzulü. Yeryüzüne inişi sırasında mevcut olan ehli kitaptır. Peygamber Efendimiz ahir zamanda İsa aleyhisselamın gökten ineceğini, ehli kitaptan ona inanmamış kimse kalmayacağını şöyle ifade buyurmuştur. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki yakında Meryem oğlu İsa adil bir hakem olarak gökten yere inecek, hacı kıracak, Hristiyanlığın hükümsüz olduğunu ilan edecek, domuzu öldürme emrini verecek, zimmilerden cizyeyi kaldıracak, din olarak sadece İslamiyet kalacak, mal da o kadar çoğalacak ki onu kimse kabul etmeyecek. Buhari Müslim. Üçüncü bir tahlilde Bilhi Zamiri allah Teala ve Muhammed Aleyhisselam'a kable mevtihi de ki zamirde ehli kitap olan kimselere raci olabilir. O takdirde ayetin anlamı şöyle olur: Ehli kitaptan olan hiç kimse yok ki yoktur ki ölmeden önce Allahu Teala ve Muhammed Aleyhisselam'a inanmış olmasın. Nesefi tefsir. Yahudilerin uyguladığı zulümler ve pek çok insanı Allah yolunda uzaklaştırmaları yüzünden daha önce kendilerini helal kılanmış bir takım temiz yiyecekleri, biz onlara haram kıldık. Yahudilere de bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun sırt bağırsak ve kemik yağları dışındaki iç yağlarını da onlara haram kıldık. Zulümleri yüzünden biz onları böyle cezalandırdık. Şüphesiz biz gerçeği söyleriz. Enam 146 Ve kendilerine yasaklandığı halde, Faiz almaları ve haksız yere başkalarının mallarını yemelerinden dolayı bunları haram kıldık ve onların kafir olanlarına elem verici bir azap hazırladık. Ancak onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ile sana indirilene ve senden önceki peygamberlere indirilen kitaplara iman eden müminlere özellikle namazlarını dost doğru kılanlara Zekatını verenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere büyük bir mükafat vereceğiz. İlimde derinleşmiş olan kimseler de biz bunlara iman ettik. Hepsi de Rabbimizin katındandır derler. Bunu ancak akıl sahibi kimseler düşünüp anlar. Ali İmran 7 Biz Nuh'a, Nuh'tan sonraki peygambere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakup soyundan gelen peygamberlere İsa'ya, Eyüp'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahhettiğimiz gibi sana da vahhettik. Davut'a da Zebur'u verdik. Allah Nuh'a emrettiği şeyi sizin için de din olarak yasalamıştır. Yasalaştırdı. Aynı şeyi dini dost doğru hayatı tutun ve ondan ayrılığa düşmeyin diye sana da vahhettik. İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya da emrettik. Şura 13 Senin Rabbin göklerde ve yerde olan varlıkları da herkesten iyi bilir. Elbette biz peygamberlerin bir kısmına diğerlerinden farklı özellikler verdik. Nitekim Davut'a da Zebur'u verdik. İsra 55 Bundan önce sana kıssalarını anlattığımız peygamberlere ve kıssalarını sana anlatmadığımız peygamberlere devam ettik. Allah Musa ile de bizzat ile konuştu. Biz senden önce de nice peygamberler gönderdik ki onlardan kiminin kıssalarını sana anlattık, kiminden ise söyle etmedik. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize ortaya koyamaz. Mümin 78 De ki, peygamberlerin ilki ben değilim. Ahkaf 9 İşte bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik. İçlerinden bir kısmıyla Allah doğrudan konuştu. Bir kısmının da derecelerini yükseltti. Bakara 253 Biz, peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki, peygamberler geldikten sonra artık insanların Allah'a karşı ileri sürecektiği bir bahaneleri kalmasın. Allah, karşı konulmaz bir kudret sahibi ve her şeyi yerli yerinde yapandır. Biz peygamberleri yalnızca müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. İman edip, Güzel işler yaparak kendilerini düzeltenlere ne korku vardır, ne de keder. Enam 48. Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insan, insanların çoğu bunu bilmiyor. Sebe 28. Ayrıca biz Peygamber göndermeden kimseyi azap etmeyiz. Isra-İsra-15 Eğer peygamber göndermeden önce onları bir azap ile helak etseydik, kıyamet gününde şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de, rezil ve perişan olmadan önce ayetlerine uysaydık. Taha-134 İşledikleri günahlar yüzünden başlarına bir felaket geldiğinde, Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de, Ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık demesinler diye seni peygamber gönderdik. Kasas 47 Kafirler şahitlik etmese de Allah sana indirdiği Kur'an ile senin peygamberliğine şahitlik ediyor. Çünkü Allah onu bilerek indirmiştir. Melekler de şahitlik ediyor. Zaten şahit olarak Allah yeter Buna şahit olarak da Allah yeter. Nisa 79 İnkar eden ve insanları Allah yolundan alıkoyanlar elbette içinden çıkılmaz bir sapıklığa düşmüşlerdir. Kafirler insanları Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Daha sonra da harcayacaklar. Ama bu harcanan mal onlara bir pişmanlık sebebi olacak. Çünkü hedeflerine varamadan mağlup olacaklar ve kafirler toplanıp cehenneme sürülecekler. Enfal 36 İnkarlarından, İnkarlarında ısrar edip insanları Allah'ın yolundan alıkoyanlara fitne fesat çıkarmaları yüzünden azap üstüne azap edeceğiz. Nahıl 88 İnkar eden ve halkı Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını Allah boşa çıkarmıştır. Muhammed 1 İnkar eden halkı inkar eden halkı Allah yolundan alıkoyan ve doğru yol kendisine açıkça belir olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar vermiş olmazlar. Allah onların bütün işlerini boşa çıkaracaktır. Muhammed 32 İnkar eden halkı Allah yolundan Alıkoyan ve sonra da kafir olarak ölenleri Allah asla bağışlamayacaktır. Muhammed 34 Onlar yeminleriyle kandırarak insanları Allah yolundan alıkoyuyordular. Artık onlar için hor ve hakir edici bir azap vardır. Mücadele 16 Onlar halkı Allah yolundan alıkoymak için yalan yere yemin ettiler. Bu yaptıkları gerçekten pek kötü bir şeydir. Münafıkun 2 Şüphesiz inkar edip zulmedenleri Allah ne bağışlayacak ne de onlara kurtuluş yolu gösterecektir. Şüphesiz iman edip sonra kafir olan sonra yine iman edip tekrar kafir olan ve inkarını daha da arttıranları Allah kesinlikle affetmeyecek ve onları kurtuluş yoluna iletmeyecektir. Nisa 137 Allah onları ancak ebedi olarak kalacakları cehennem yolunu gösterecektir. Bu da Allah'a çok kolaydır. Kim zulmedip hatta aşarak bu yasaklanan fiilleri işlerse, biz onu pek yakında o müthiş cehennem ateşine sokacağız. Bu ise Allah için pek kolaydır. Nisa 30 Tehlike geçip korkuları gittiğinde ise sizin iyiliğinizi çekmeyip, Sivri dilleriyle size sataşmaya başlarlar. Onlar iman etmemiş, Allah da onların yaptıklarını boşa çıkartmıştır. Bu ise Allah için pek kolaydır. Ahzab 19 Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlıkla huzurumuza gelirse, onun azabı iki kat olur. Bu ise Allah için pek kolaydır. Ahzab 30 Ey insanlar! Şüphesiz peygamber size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Siz de ona iman edin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Eğer inkar ederseniz şunu bilin ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. Her şeyi yerli yerinde yapar. Bunun sebebi inkar edenlerin Batılı izlemeleri, batılı izlemeleri iman edenlerin de Araplerinden gelen gerçeğe uymalarıdır. Muhammed 3. Haklarında hayırlı olanın bu olduğu bir sonraki ayette de belirtilmektedir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bakara 284.